Günaydın. Bugünün ilk kampanyası için İzmir'deyiz. Eren Selanik. Milli Eğitim Bakanlığına hitaben bir kampanya başlatmış. Selanik, Bornova Anadolu Lisesi boyun eğmeyecek diyor ve ekliyor. Bizler Bornova Anadolu Lisesi öğrencileri ve Bornova Anadolu Lisesi mezunları olarak okulumuz öğretmenlerine balın yıllardır ilmek ilmek örülmüş geleneğine bilimsel eğitime ve özgür düşünceye yönelik saldırıları kınıyoruz. Proje okulu kapsamına alınan Bornova Anadolu Lisesi, eğitim alanına yönelik yeni bir saldırının ilk muhatabıdır. Okulumuzun kapısından ilk girdiğimiz andan bu yana gururla taşıdığımız bal kimliği, okulumuzu, öğretmenlerimizi, özgür ve aydınlık bir gelecek idealimizi bu saldırılara karşı sonuna kadar savunacağımızı ilan ediyoruz, diyor Selanik kampanyasında kampanya imzalayan Elif Figen Çetinse ise, Bornova Anadolu Lisesi mezunu olmasam da ülkemizin aydınlık yüzü olan okullardan birisini daha eğitim üzerine oynanan pis oyunlara alet edilmesine ve karanlığa teslim etmeye itiraz ediyorum demiş kampanya sayfasına bıraktığı mesajda. İzmir Bornova'dan şimdi Avustralya'ya uzanıyoruz. Surf Rider Surf Coast ekibi Avustralya'nın bakir plajlarından Save Wells Beach'in yapılaşmaya açılmaması için bir kampanya başlatmış. Birçok turistik tesis yapılması planlanan... Savebelts plajı aynı zamanda sörfçüler için de önemli bir alan. Kampanyayı bugüne kadar 30 binden fazla kişi Change.org Avustralya üzerinden imzalamış. Bakalım bu harika plaj bu inisiyatifin kampanyasıyla korunabilecek mi? Nevruz Keleser'in kampanyasıyla devam ediyoruz. Keleser acentelik mesleği bitmemeli demiş ve 1500 kişinin imzaladığı kampanyasında şu şekilde detaylar vermiş. Hazine trafik sigortası primlerinin beklendiği gibi düşmemesi üzerine yeni bir model geliştirdi. Ve bunu da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek kamuoyuna duyurdu. Uygulama nasıl olacak? Yeni model fiyatları düşürür mü? Düşürmez mi? Bunu zaman gösterecek ama tüketicinin hayatını kolaylaştıracağı kesin. Şöyle ki sigorta şirketleri uyguladıkları trafik primini internet sitelerinden yasal olarak yayınlamak zorundaydılar. Tüketiciler de... Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve araç plakası girerek hangi sigorta şirketinin kaç paraya sigorta yaptırdığını öğrenebiliyordu. Böylece en ucuz trafik bütçesini yaptırabiliyordu. Ancak bu sistemin 30 şirketin internet sitesine ayrı ayrı girilip ayrı işlem yapılması gibi bir zorluğu vardı. İşte yeni model bu zorluğu ortadan kaldırıyor. Tüketici Sigorta Birliği Merkezi'nin internet sitesine girecek, kimlik numarasını ve aracının plakasını yazacak, ve 30 şirketin fiyat teklifini aynı anda görecek. En ucuzunu yaptırabilecek. Dediğim gibi vatandaş açısından büyük kolaylık ancak fiyatların düşmesine etkisi ne kadar olur tartışılır. Ancak bu yol trafik sigortalarında indirimden ziyade acentelik mesleğini bitirmeye yönelik bir etki edebilir. Trafik sigortasında acenteye ihtiyaç duyulmayacağından sigorta şirketleri zaten %3'lere kadar düşürdükleri komisyon oranlarını indirim olarak müşteriye yansıtacak. Bu da uzun vadede işsizlik sorunu olan ülkemizde daha da büyük sorunlara yol açacak. Nitekim bu yöntem sektörde geri dönüşü olmayan yaralara yol açabilir. Bu nedenle bu kararın tek daradan gözden geçirmesini talep ediyoruz diyor Keleser Change.org'da başlattığı ve imza beklediği bu kampanyasında. Sağlık alanında bir kampanyada sıra kampanya ilik nakli bekleyen meleklere umut olalım diyor ve şu sözlerle devam ediyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama lösemi hastası birçok çocuk uygun ilik bulunmadığı için sessizce melek oluyor. Donör sayısı ülkemizde maalesef çok az. Bu sayıyı hep birlikte arttırabilir ve çocuklarımıza umut olabiliriz. Futbol maçlarından önce Seyyar Kızılay çadır ve tırlarında gönüllü kişiler kan verebilir. Kızılay öncülüğünde tüm futbol kulüplerimizin ve Futbol Federasyonu'nun ilik bağışı konusunda desteklerini bekliyorum. Birlikte başarabiliriz. İlik bekleyen meleklerimizi yaşatabiliriz. İlik nakli kan verme işlemi gibi basit bir yöntemle hepimiz hayat kurtarabiliriz. Lösemi'ye karşı hepimiz kardeşiz. İlik nakli hayati bir önemde ve bu kampanyada siz de imzanızla bu soruna çözüm olabilirsiniz. Balıkesir'den bir hayvan hakları kampanyasıyla devam ediyoruz. Cuma gününe insanlar tarafından beslenen zararsız hayvanlar meze götürülüyor diyor kampanyacı Elif Hanım ve kampanyasını başlatmasına neden olan olayı şu sözlerle anlatıyor. Her hayvanseverin çevresinde beslediği kedi köpek gibi sokak canları vardır. İçlerinde en zararsız olanları bile şikayet edildiği gibi bir gerekçeyle bulundukları ortamdan alınıp bilinmeyen yerlere bırakılmaktı. Biz hayvanseverler onların yaşamları için gereken her desteği verdikten sonra onların akıbetinin ne olduğunu çoğu kez bilemeyiz. Onlar söz hakkı bile olmadan bulundukları yerlerden koparılır. Bu feryadım sokak canlarının bilinmeze gitmemeleri içindir. 5-8 Eylül günleri Limon ismindeki sürekli baktığımız sokak canımız diğer köpeklerle birlikte Balıkesir Karesi belediyesi tarafından toplatılmış ve 8 Eylül Perşembe günü bizlere söylenmeyen bir noktaya bırakılmıştır. Bizler bu köpeğin akıbeti hakkında endişe duyuyor ve Limon'un eski yerine ya da en yakın çevresine geri bırakılmasını istiyoruz. Lütfen onlar bize emanettir demiş ve binden fazla kişi de Limon'un bulunması için Change.org üzerinden imzalarını paylaşmış. Bursa'ya Uludağ İlahiyat Fakültesine gidiyoruz. Melek Pehlivanoğlu. Uludağ Üniversitesi rektörlüğüne sesini duyurmak için bu kampanya başlatmış. Uludağ İlahiyat öğrencileri mağdur ediliyor diyor kendisi. Uludağ İlahiyatta zorunlu derslerimize 70-80 kişilik sınıflarda 120-130 öğrenci verilip bu şekilde ders işlememiz isteniyor. Durum böyle olunca öğrenciler derslerden asla verim alamıyor. ''Ne ders dinleniyor, ne hocalar duyulup not alınabiliyor. Sınıflarımız havasız. Sıralarda üçlü dörtlü oturmak zorunda kalıyoruz. Sınıflara sandalye taşınıyor. Öğrencilerin şikayetlerine rağmen bu durum düzeltilmiş değil. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Kampanyamıza destek olun.'' diyor Melek. Ta Uludağ İlahiyat Fakültesi'nden seslenmiş insanları. ''Bu haftayı eğitim alanında bir kampanyayla kapatıyoruz. İzmir'den Kaan Zambelli. Proje okulları öğretmen değişikliğini istemiyoruz.'' demiş. Aynen Bornova Anadolu Lisesi'nde olduğu gibi bir kampanya. Bu hafta gündemdeki proje okulları konusuyla ilgili Change.org'da birçok kampanya başlatılmış. Kaan Zamberli'nin 8 bine yakın kişiden imza alan kampanyasını bu konuda hızlıca büyüyen büyük kampanyalardan bir tanesi Zamberli'ye onun için kulak verelim. Diyor ki kendisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçmiş olduğu proje okullarında 8 yılını doldurmuş veya doldurulacak öğretmenlerimizin başka okullara atanacak olmaları öğrencileri mağdur etti. Biz proje okullarında öğrenim gören öğrenciler olarak bu durumun ani olmasının başarımızı olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz. Bu durumun değiştirilerek biz öğrenciler için en iyisinin yapılmasını istiyoruz diyor Zambelli. Hem mağdur öğretmenler hem de öğrenciler için başlatmış olduğu bu kampanyasında. Değişim rüzgarları eğitimden hayvan haklarına ve işsizlik soruna kadar bütün gücüyle esmeye çalışıyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilir. Bu kampanyanızda da programınıza konuk olabilirsiniz. Pazartesi sabahı yine görüşmek üzere. Esen kalın.